1558, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in sahabilerine, develerine bindiklerinde Allah'ı anmalarını söylemeleri, evet, Ebul Asel el Huzayi söyle anlatıyor, Hazreti Peygamber bir haç yolculuğunda bizleri zekat develerine bindirmişlerdi, ey Allah'ın Resulü, biz bu develerin bizi taşımayacaklarından korkuyoruz, dedik, bunun üzerine şöyle buyurdular, hiçbir deve yoktur ki onun hörgücünün tepesinde bir şeytan bulunmasın, bunun içinde develere bindiğinizde Allah'ın adını anın ve Sonra onları Allah'ın size emrettiği şekilde kullanın, çünkü onlar yüklerini Allah'ın izniyle taşır.